Aşkı akpilli muhalefet miydi yoksa? Yok. E, aşkı Makrube'yi muhallebi. <gülüyor> Bak unuttum abicim. Sayı nasıldı abicim o söz ya? <gülüyor> aşkı mukabili muhabbetle. E tamam işte abicim doğru söylemişim. Aşkı mukavvayı muhallebi. <gülüyor> Bak yine söyleyemedim ya. Abicim dilim dönmüyor ya. E, abicim ben en iyisi direksiyon kursuna gideyim. E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 Say öyle mi demiş abi? Evet. Abi şu anda vay, böyle kalbim duracak gibi abicim ya nefesim daraldı. <gülüyor> Dur devam etme abi ya. Sahi abi? Alay etmiyorsun değil mi şu anda benimle? Ana ana ana, ana, ana bana, bana, bana bir şeyler oluyor abicim. A e e arkadaşlar bir kolonya getirin bu herife. Ay, oğlum ne? Ay. Adam Erhan Gülerüz bayıldı ya. Erhan abi geldi mi Erhan abi? Kizir oğlu Erhan abi. <gülüyor> ay, Erhan abi ya, uyan uyan oğlum. A alo. Hani, ne oldu abi?